Bismillahirrahmanirrahim 3954 Enes İbni Malik'ten Aleyhissalatü Vesselam Müşrikler Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna Şehadet edinceye kadar onlarla savaşmaya emrolundu Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın kolu ve Resulü olduğuna Şehadet eder Bizim gibi namaz kılar kıblemize yönelir Kestiklerimizden yerlerse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 Ali serrat la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmaya emir Bunu deyince canlarını, mallarını benden kurtarmış olurlar. Ancak haksızlık yaparlarsa cezalarını görürler. Ahiretteki sevapları Allah'a aittir. Araplardan bazıları mültez olup Ebubekir onlarla savaşmak isteyince Ömer Ebubekir'e Resulullah'ın Allah'ı tevhid eden, canını ve malını kurtarmış olur dediğini duyduğun halde onlarla savaşacak mısın deyince Ebubekir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 haram olur buyurdu. 3971 yine aynı. 3972 Ebu Edris'ten. Muaviye'nin hutbesini dinledim. Ali salatü çok az hadis rivayet ederdi. Hutbesinde "Umarım ki Allah her gün affeder. Ancak kasten bir mümini öldüren yahut kafir olarak ölen kimseyi affetmez." 3973 Abdullah'tan. Ali salatü Her suçsuz yere adam öldürüldüğünde Adem'in ilk oğlu Kabil'e de ondan günah yazılır. Çünkü adam öldürmeyi ilk ihtas eden O'dur. 3974 Abdullah bin Amr bin el-Aslan Aleyhisselatü Vesselam Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Bir mümine öldürmek Allah katında dünyanın zevalinden harap olmasından daha büyük bir günahtır buyurdu. 3.975, 76 ve 77 Abdullah bin Amr'dan Allah katında dünyanın zevali, Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha ehemmiyetsizdir buyurdu 3.978 Abdullah'tan Abdullah'dan Kıyamet gününde kul ilk önce namazdan sorulacak insanlar arasında da ilk önce kan davası görülecek 79, 80 ve 81 aynı 3982 ve 83 Abdullah'tan Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde insanlar arasında ilk önce kan davası görülecektir buyurdu 3984 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam kıyamet günü bir adam birinin elinden tutarak Allah'a ya Rabbi bu beni öldürdü der bunun üzerine Allah katile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 öner 3985 yine aynı 3986 Salim bin Ebil Caaddam İbn Abbas'a kasten bir mümini öldürüp sonra tebe eden, iman eden salih amel işleyen ve hidayete gelen kimsenin tebesi kabul olur mu diye sordum o da onun tebesi nerede kabul olunacak peygamberimiz haksız yere öldürülen kimse şah damarından kanlar akarak katili tutar getirir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 ve yalan yere şahitlik yapmadır buyurdu 3998 Abdullah bin Amr'dan a.s. büyük günahlar Allah'a şirk koşma anaya babaya asi olma adam öldürme ve yalancı şahitlik yapmaktır buyurdu 3999 Ubayit bin Umeyr sahabe olan babası Umeyr'den bir adam a.s.a ya Resulullah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 Kusame bin Şerik'ten Aleyhisselatü Vesselam Hangi adam çıkar da Ümmetimin arasına açmak isterse Onun boynunu vurun buyurdu 4011 Enes'ten Ukul ve Uveyn'e kabilelerinden 8 kişi geldiler Resulullah'ın yanında kaldılar Medine'nin havasına dayanamayıp hasta oldular Bundan şikayet ettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam Çobanımız ve develerle açık havaya çıkar Develerin sütünden ve sidiğinden içer misiniz dedi. Aleyküm selamun Evet dediler ve çıktılar. Develerin sütünü ve sidiğini içtiler. Hastalıktan kurtulunca çobanı öldürdüler. Bunun üzerine Resulullah adam gönderip onları yakalattı. Getirdiklerinde onların ellerini ve ayaklarını kestirdi. Gözlerine mil çektirdi. Ölünceye kadar güneşte bıraktı. Bunun üzerine her kim Allah'a ve Resulullah'a karşı harp açarsa...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 4.029 Enes'ten yine aynı, 4.030 Enes bin Malik'ten, Yahudilerden bir Medeneli genç bir kızın kolyesini almak için kafasını taşla yardı ve kuyuya attı öldürdü. Adamı derhal yakaladılar, Resulullah da kafasına taşla vurularak öldürülmesini emretti. 4.032 İklim Eden. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı savaş açarsa ayeti hakkında İbn-i Abbas, mayd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 Buna kısas yapılarak öldürüldüğü şekilde öldürülür. Müslüman iken dinini terk eden mürtet olur. Bu da öldürülür. 4045 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam dinini değiştireni öldürün buyurdu. 4046 İkrim bir takım kimseler İslam'dan çıkarak mürtet oldular. Ali de onları ateşle yakarak öldürdü. İbn Abbas ben olsaydım onları yakmazdım. Resulullah Allah'ın azabıyla ateşle kimseyi azab etmeyin ben olsaydım onları öldürürdüm aleyhissalatü vesselam dinini değiştireni öldürün buyurdu 4047 48 49 50 51 yine aynı 4052 Ebu bin Ebu Musa el-Eşari babasından naklediyor ve vesselam Ebu Musa el-Eşari'yi Yemen'e gönderdi sonra da Muaz bin Cebel'i gönderdi Muaz Yemen'e varınca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 Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği gün Mekkelilere eman verdi. Yalnız dört erkekle iki kadına eman vermedi. Onlar hakkında onları Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde bulsanız bile öldürün dedi. Bunlar Ebu Cehil'in oğlu İkrim'i, Hatalı'nın oğlu Abdullah, Suba oğlu Mekiz, Said bin Ebi Serh oğlu Abdullah idiler. Hatalı oğlu Abdullah Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde yakalanıp öldürüldü. Bunun peşinden Said bin Hureys ve Ammar bin Yasir gittiler.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 Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Onlar şiddetli azaba uğrayacaklardır. al 86-89. ayetler hakkında bu ayet nesk olundu. Bundan bu ayetin hükmünden şu ayet müstesna akılındı. Sonra şüphesiz ki senin Rabbin mihnete uğradıktan sonra iclet edenlere ve sonradan savaşıp sabredenlere senin Rabbin affedici ve merhametlidir. Nahıl 106 ayetiyle nesk oldum.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 Yine aleyhinde söylendi Dayanamayıp kalktım Kargıyı aldım karnına sapladım öldürdüm Sabahleyin ölüyü buldular Resulullah'a haber verdiler Resulullah cemaatı katili meydana Çıkarmak için topladı ve Bunu öldüren Allah için bana inanıyorsa Kalksın dedi Bunun üzerine amağa çekinerek Resulullah'a yaklaştı ve Ya Resulullah onu ben öldürdüm Ümmü beledim idi Bana iyi davranırdı ondan inci gibi iki de var Fakat senin aleyhinde çok konuşur sana küfrederdi onu bundan men ederdim dinlemezdi dün akşam senden bahsettim yine sana dil uzattı dayanamayıp kalktım kargıyı aldım karnına sapladım öldürdüm dedi bunu dinleyen aleyhissalatü vesselam şahit onun cariye öldürülmeyi hak etmişti onu öldürmek cezayı gerektirmez dedi 4057 Ebu Berze el -Eslimi'den. bir adam Ebu Bekir'e küfretti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 4063 Saffan bin Assal'dan bir Yahudi arkadaşına bizi şu Nebi'ye götür dedi. Arkadaş ona Nebi deme. Nebi dediğini duyarsa gözleri ışıldar, nübüvvetini kabul ettiğini sanıp sevinir dedi. Bundan sonra Resulullah'ın huzuruna giderek ona 9 açık ayetin ne olduğunu sordular. Resulullah da onlara cevap verdi. Hiçbir şeyi Allah'a ortak tanımayın, hırsızlık yapmayın, zina etmeyin, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın.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 Senin nebi olduğuna şehadet ederiz dediler. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse bana tabi olmanıza ne mani var dedi. Onlar Davut Aleyhisselam zürriyetinden nebi geleceği hususunda dua etti. Sana ittiba edersek Yahudilerin bizi öldürmelerinden korkarız dediler. 4064 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Selam kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur. Sihir yapan Allah'a şirk koşmuş olur.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 şehittir buyurdu 4081 Subeyd bin Mukarrin'den aleyhissalatü ve selam saldırıya uğrayıp kendini müdafaa ederken öldürülen kimse şehittir buyurdu 4082 ve 83 İbn Zübeyir'den aleyhissalatü ve selam kim kılıcını silahını çeker saldırırsa öldürülür buyurdu 4084 Abdullah bin İbn Ömer'den Ali salatü vesselam silah çekip üstümüze yürüyen bizden değildir. 4085 Ebu Said el-Hudri'den. Yemen'de bulunan Ali Ali salatü vesselama bir miktar külçe altın gönderdi. Ali salatü vesselam altını Akrab bin Habis el Hanzali'ye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 Bu adamın zürriyetinden öyle kimseler çıkacak ki Kur'an'ı okurlar hançerlerini geçmez. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Putatapan müşrikleri bırakır, müminleri öldürürler. Onların zamanına ulaşırsam onları at kavminin ölümü gibi öldürürüm dedi. 4086 Ali'den aleyhissalatü vesselam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 yanındakiler ya Resulullah katil anladık da makdurun suçu ne? şüphesiz o da arkadaşını öldürmek istiyordu dedi. 4104 105, 106, 107 108 yine aynı 4109 110, 111 İbn-i Ömer'den aleyhissalatü vesselam benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafir olarak dönmeyin kişi babasının veya kardeşinin işledikleri cinayetle cezalandırılmaz buyurdu 4.112 Mesluk'tan Aleyhisselatü Vesselam benden sonra küffar olarak küfre dönmeyin buyurdu 4.113 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam benden sonra birbirinizin boynunu vurarak dalalete dönmeyin buyurdu 4.114 Celir'den Aleyhisselatü Vesselam veda haccında insanları susturdu ve insanlara Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak küfre dönmeyin buyurdu. 4.115 Cerir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam bana veda haccında insanları sustur dedikten sonra sizi kardeş görüyorum. Benden sonra birbirinizin boynunu vurup kafir olarak döndüğünüzü görmek istemem buyurdu. 4116 Yezid bin Hürüm'den. Necde el-Hanuri İbn Zubeyr'in fitnesi Haccacı Zalim ile savaştığı sırası esnasında İbn Abbas haber gönderdi. Zil Kurba Ali sallallahu ve sellem'in akrabasının ganimetten düşen hissesinin kime verilmesi gerektiğini sordu. İbn Abbas da Resulullah akrabasına verdi. Akrabası olduğum için bize verilmesi icap eder.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 Bu kadar hasmı olan Allah'ın azabından nasıl kurtulacak? Hem senin açıktan açığa çalgılarla eğlenmen, işlet etmen İslam'da kötü bir idattır. Saçlarını kesip gururunu kıran birini göndereceğim. 4119 Cübeyr bin Mutim'den Ali salat ve selam Huneyn savaşından alınan ganimetin 1/5'inden Haşim ve Muktalib bin Abdulmenaf oğulları arasında paylaştırdı. Osman bin Affan'la beraber Resulullah'a giderek "Ya Resulallah, Ganimetten kardeşlerimiz Muttalib oğullarına taksim ettin. Bize bir şey vermedin. Halbuki bizim sana yakınlığımız onların yakınlığı gibidir deyince Haşimle Muttalibi ayırmıyorum dedi. Ali sallallahu o ganimetten Haşim ve Muttalib oğullarına verdiği gibi Abdülşems ve Nefel oğullarına bir şey vermedim. 4120 yine aynı 4121 Ubade bin Samit'ten Ali sallallahu ve sellem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 Yahya el-Cezzar'a bilin ki aldığınız ganimetlerden 5'te biri Allah'ın ve Resulü'nün ayetine beyat edilen Resulullah'ın hissesinin 5'te 1'inin ne kadar olduğunu sordum bana 5'te 1'inin 5'te biriydi diye cevap verdi. 4128 mutarriften Şabiye ve vesselamın hissesinden ve kendi için ayırdığından soranlara şöyle cevap verdi.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 Sadakalar, zekatlar ancak fakire, yoksula, düşküne, sadaka ve zekatları toplamakla vazifeli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacaklara, esirlerine azat edilmesine, borçlulara, Allah yoluna ve yolculara mahsustur. Zekat da bu ayette zikredilenlerdir. Allah'ın resuluna onlardan küffardan vermiş olduğu şeyler için siz ne at ne de deve sürdünüz. Bu savaşmadan alınan ganimet de Resulullah'ın tasarrufundadır. Allah'ın şehir halkından Resul'una verdiği ganimetler Allah'a ve Resul'una, akrabalara, öksüzlere, yoksul ve düşkünlere, yolculara aittir. Evet 4.132 ve 133 Ubade bin es -Samit'ten. Kolay da olsa, zor da olsa, hoşa giden veya gitmeyen hallerde dahi dinleyip itaat etmeye, herhangi bir iş veya vazifeye ehil olana karşı çıkmamaya,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 4139 Cerir'den Her Müslümana samiyetle öğüt verme hususunda Resulullah'a beyat ettim. 4140 yine aynı. 4141 Cabir'den Biz Ali sallallahu ve sellema ölmeye değil de savaştan kaçmayacağımıza dair beyat ettik. 4142 Yezi'd bin Ebu Ubeyde'den Seleme bin Ekva'dan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 4144 Ubade bin Es-Samit'ten Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabının etrafında bulunan bir cemaate hitaben şöyle buyurdu Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayacağınıza hırsızlık yapmayacağınıza zina etmeyeceğinize evladımızı öldürmeyeceğinize birbirinize iftira etmeyeceğinize dinin emrettiği hususlarda bana asi olmayacağınıza söz vererek bana beyat edin kim sözünde durursa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 4146 Abdullah bin Amr'dan Bir adam Ali Sallallahu ve Selam'a gelerek anamı ve babamı peşimden ağlar vaziyette bırakıp hicret etmek üzere sana beyat etmeye geldim dedi. Ali Sallallahu ve Selam "Dön, git, onları ağlattığın gibi güldür." buyurdu. 4147 Ebu Said'ten Bir bedevî Ali Sallallahu ve Selam'a gelip hicret etmek istediğini söyledi. Ali Sallallahu Aleyhi ve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 Hadis kitapları var deyince bakmazlar. 4149 Cabir bin Zeyd'den İbn Abbas Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer muhacirlerdendir. Zira onlar müşriklere bırakıp göç ettiler. Ensardan da muhacirler vardır. Zira bunlar Medine'de şirk hakim iken Mekke'ye giderek Akabe gecesi Resulullah'a beyat ettiler. 4150 Ebu Fatıma'dan ve Vesselam'a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 bu da sayiftir. 4152 Safvan bin Ümeyye'de. Aleyhissalatu vesselam'a ya Resulullah hicret edenlerden başkası cennete girmeyecekler girmeyecekler diyorlar dedim. Aleyhissalatu vesselam Mekke'nin fethinden sonra Mekke'de Medine hicret yoktur. Fakat cihat ve iyi niyet vardır. Savaşa çağrıldığınızda hemen koşun. 4153 aynı 4154 aynı 4155 yine aynı 4156 küffarla savaş devam ettikçe hicret kesilmez buyurdu 4157 cerirden aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek ona Ya Resulullah hoşuma giden ve gitmeyen hallerde dinleyip itaat etmek üzere sana beyat ediyorum dedim aleyhissalatü vesselam Ya cerir bunu yapabilir misin?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 onu temizler. Kim suç işler de gizli tutar cezasını görmezse o Allah'a kalmıştır. Dilerse azap eder. Dilerse affeder. 4161 Ümmatiyeden Aleyhisselatü Vesselam'a beyat etmek istediğimde ona Ya Resulullah İslam'dan önce bir kadın bana yardım etti. Gidi bana yardım edeyim sonra gelip sana beyat edeyim dedim. Resulullah da git ona yardım et. Hemen gittim. Yardım edip geldikten sonra Resulullah'a beyat ettim. 4162 Ümmatiyeden aleyhissalatü vesselam ölülerin arkasından bağıra çağıra ağlamamanız şartıyla beyatımızı kabul etti. 4162 Rukayka'nın kızı Ümeyme'den Medineli bir grup kadınla Resulullah'ın huzuruna giderek Ya Resulullah hiçbir şeye Allah'a şirk koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize,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 4164 Amr babasından naklediyor. Sakıf kabilesinden gelen heyetin arasında cüzzamlı biri vardı. Resulullah ona haber salarak yerine dön beyatın kabul olundu dedi. 4165 Hirmas bin Ziyad'dan. Ben çocuktum beyat etmek için elimi Resulullah'a uzattım fakat beyatımı kabul etmedi. 4166 Cabir'den bir köle ve vesselama gelerek hicret etmek üzere beyat etti. Aleyhisselatü Vesselam onun köle olduğunu farkında değildi. O sırada efendisi gelip kölesini götürmek istedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam adama bunu bana sat yerine iki siyahi köle al buyurdu. Bundan sonra köle olup olmadığını sormadan kimseye beyat ettirmedi. 4167 Cabir bin Abdullah'tan bir bedevi geldi İslam'ı kabul etmek üzere Resulullah'a beyat etti. Bunun üzerine adam hastalandı. tekrar gelerek ya Resulullah beyatımı boz sözümden dönüyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam kabul etmedi. Yine geldi yine boz dedi. Yine kabul etmedi. Bedevi çıkıp gitti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Medine iyi insanların yeridir. Kötüleri kabul etmez buyurdu. 4168 Seleme bin el-Ekva'dan Haccaç'ın yanına girince bana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 O da gücümün yettiği hususlarda beyat etmemi ve her Müslüman'ın sadakatla bağlanmamı telkin etti. 4172 Rukayna'nın kızı Umeyme'den. Kadınlarla birlikte Resulullah'a beyat ettik. Aleyhisselatü Vesselam da bize gücünüzün yettiği hususlarda beyat ediniz buyurdu. 4173 Abdurrahman bin Abdurrabbül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 bu dediklerini Sünnat'tan işittin mi dedim o da evet dedi. 4174 Yahya bin Hüseyin'den. Minem şöyle derdi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında sizi Allah'ın kitabıyla idare eden Habeşli köle dahi size idareci tayin edilse onu dinleyin ve ona itaat edin. 4175 Ebu Hureyre'den Ali ve sellem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 Resulullah'ın bir müfreziye kumandan tayin ettiği Abdullah bin Huzafe bin Kays bin Adi hakkında nazil oldu dedi. 4177 Muaz bin Cebel'den Ali İsnaati ve selam Savaşanlar iki türlüdür. Allah'ın rızasını talep eder, reisine itaat eder, sevdiği malını uzunlu yerlere harcar, fesadtan kaçınırsa uykusu uyanıklığı da ibadet sayılır. ona sevap kazandırır. Fakat riya ve gösteri için savaşır. Reisine itaatsızlık eder, yeryüzüne fesat çıkarırsa o kimse savaştan boş döner, sevap kazanamaz. 4178 Ebu Hureyre'den Vesselam, devlet başkanı kalkandır. Ondan güç alarak savaşılır ve onunla tehlike eden korunulur. Eğer takvayı emreder, adaletle hükmederse ecir ve sevap kazanır. İslam esaslarıyla hükmetmez, haksızlık yaparsa günaha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 biri şeriatın emrettiği şeyleri gösterir yasak ettiği kötü şeyleri neyhe eder diğeri ise yanlış yollar göstererek işini bozmaktan çekinmez bunları aldanmayıp şerlerinden korunan reis tehlikeden korunmuş ve haksızlığı yenilmiş olur 4184 ve 85 aynı 4186 yine aynı 4187 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam bir müfreze yolladı. Birini başlarına kumandan tayin etti. Vardıkları yerde kumandanlar ateş yakıyor ve ateşe girin diye emir veriyor. Emrinde eklenen bir kısmı ateşe girmek isteyince diğerleri ne yapıyorsunuz? Biz iman ederek ateşten kaçtık diyerek girmelerine mani oluyorlar. Bu hadiseyi gelip Resulullah'a anlatınca Resulullah ateşe girmek isteyenlere eğer girseydiniz kıyamete kadar ateşte kalırdınız dedi. Diğerlerine ise güzel sözlerle iltifatta bulunduğu daha sonra Allah'a masiyet olan hususlarda hiçbir kimse itaat yoktur itaat ancak meşru olan hususlardandır dedi. 4188 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Müslüman bir kimse hoşuna giden ve gitmeyen hallerde büyüğünü masiyetle emrolunmadıkça dinleyip ona itaat etmelidir masiyetle emrolunursa ne dinlemesi ne de itaat etmesi gerekir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 4190 yine aynı 4191 Tarık bin Şiab'dan. Bir adam ayağını üzengiye koymuş olduğu halde Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek hangi cihat eftaldır dedi. Zalim idarecinin karşısında hakkı konuşmaktır dedi. 4192 Ubade bin Esamit'ten. Es Bir mecliste Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Şöyle buyurdu. Hiçbir şey Allah'a şirk koşmayacağınızı Hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceğinize dair bana beyat edin dedi. Ve sizden kim sözünde durursa, ecir ve sevabını Allah verecektir. Kim de suçlardan birini işler de gizli kalırsa Allah'a kalmıştır. Dilersen onu azap eder, dilersen onu affeder. 4193 Ebu Hureyre'den, ve vesselam, Muhakkak idareciliğe haris olacaksınız. O da size nedamet ve pişmanlık getirecek. Sahibine umur ve hayır getiren riyaset ne güzel. Böyle bir riyasetin yokluğu ne kötü.